Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi esma'in ve ba'd. Kardeşler bu haftaki esma Hüsna dersinin konusu birinci isim olarak El-Şehid. İkinci isim olarak El-Rakib inşallah. El-Şehid ismi Allah-u Teala'ya mahsus olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de 18 defa geçmekte. Onlardan birkaç tanesini okuyalım. Felamma tevaffeytini kunt enta raqib alehim ve enta ala kulli şeyin şahid. Maide suresinde mahşer gününde İsa aleyhisselam'ın Allahu Teala'ya verdiği cevap. Diyor ki İsa aleyhisselam sen beni vefat ettirdiğinde onların üzerinde rakib olarak gözetici gözetleyen olarak sen vardın sen kaldın ve sen her şeye Şehitsin, şahitsin yani. Her şeyi şehadetinle kuşatmaktasın, ihata etmektesin. Bu ayeti cillede bugün görmeyi planladığımız diğer isim Er-Rakib de var. Tunte enter rakibe. Er-Rakib. Ayetin sonunda da şehit kelimesi. ikisi beraber kullanılmış oldu. Bu ayet Muayde 117. ayet. Dedi. Hac suresi 17. ayette de İnnellezine amenu وَالَّذِينَ هَادُوا وَالسَّابِئِينَ وَالنَّسَارَا وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ اَشْرَكُوا اِنَّ اللّٰهَ يَفْسُلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَا الْقَيَامَةِ اِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ Buyuruyor Allah-u Teala. Şüphesiz ki iman edenler, Yahudiler, Sabiler, bu Sabiler'in yıldır tapanlar olduğu söyleniyor. Hristiyanlar, Mecusiler, ateşe tapanlar, ve şirk koşanlar, genel olarak şirk koşanlar. Muhakkak ki Allah kıyamet günü onların arasını ayırt edecek. Ve muhakkak ki Allah her şeye şahittir, şehittir. Bir de Nisa suresinden bir ayet okuyalım. 18 saniyeden 3 tanesini okumuş olalım. Ve kefâ billâhi şehidâ. Şahit olarak Allah yeter. Başka şahide gerekiyor. Evet arkadaşlar şehit kelimesinin şehit bizde t ile söylüyoruz d ile dal ile şehit bizim Türkçemize geçerken o yumuşak d'ye keskin t'ye dönüşmüş şehit diye geçmiş ve met harfinde düşmüş şehit aksine şehit h'nin çekeriyle ve dal ile olacak şehit şehit kelimesinin sözlük anlamı lisan-ı arabta şöyle geliyor şahit demektir. Şahit olan efendim gören, bilen o manadadır. Hâkeza İmam Düzecac da şehit hazır bulunan demektir diyor. Bir insan bir ortamda bulunur. Birisinin bir sözüne, bir hareketine veya bir olaya vakıf olur. Onu görür bu şehittir. Bizim dilimizde şahittir. Şahitle şehit aynı manada kullanılıyor. Şehide, yaşa duran şehadet, onun mastarı Şehadet de bir ortamda hazır bulunmak demek. Bir olayı görmek demek. Bir olaydan haberdar olmak. Yakinen bilgi sahibi olmak demek şehadet. Bundan dolayı insan şahitlik yaparken onu görmüş gibi. Ondan yakini haberdarmış gibi haber verirse şahit olur. Yoksa falancadan duydu, falancadan öğrendi veya böyle olduğu söyleniyor o zaman bu şahitlik olmaz. Şahit olmak için gözle görmek, kulakla işitmek, bilgiyle, ilimle ihat etmek, kuşatmak gerek allah Teala'nın şehit oluşu, şehadeti. Bunların hepsini içermektedir. Şimdi göreceğiz. Bundan dolayı şehit kelimesine bilen, bilgili manası verilmektedir. verilmekte. İmam-ı Zeccaci da şehit kelimesinin lügatta, sözlükte şahit olan demektir, diyor. Genelde bütün alimler, müthuk yakın manada ama aynı içerikte söylüyorlar. Şahit olan, gören, haberdar olan, gözüyle gören ve o olay, o söz, o hukuk olduğunda orada bulunan demek. Peki, Allah-u Teala hakkındaki manası nedir? İmam İbn-i Cerir Et-Taberi Rahimahullah tefsirinde, sen her şeye hakkıyla şahitsin ayetini izah ederken senden hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeye şahitsin, her şeyi görürsün demektir. Sen her şeye hakkıyla şahitsin demek, her şeyi görüyorsun, her şeyden haberdarsın demektir diyor Taberi tefsirinde. İmam Hattabi Rahimahullah'tan Şeknut Duaysının kitabında Eşşehid'i izah ederken, hiçbir şey kendisinden gayip olmayan, kaçmayan, gizlenemeyen, onun bilgisi görmesi dışında olamayan, onun huzurundan ayrı kalmayan, daima huzurunda olan demektir, Eşşehid. Her ne varsa onun gözünün önünde, onun işitmesi kapsamında ve bilgisi dahilinde olmaktadır. Bu manaya gelmektedir, Eşşehid diyor. Dolayısıyla Allah'ın yüce gözünden, şerefli gözünden hiçbir şey kaçmaz o her ortama, her olaya, her konuşmaya, her duruma şahittir. Haberdardır, o ortamda bulunmaktadır. İmam Kesir rahimehullah da tefsirinde eşşehid manalarındaki ayetleri izah ederken Allah kullarının fiillerinin şahididir. Onların sözlerini işten ve onları kaydedendir. Kullarının gizli sırlarını ve gönüllerinin kalplerinin gizliliklerini bilendir, bunlar haberdarlandır diyor. İbn-i Rahimullah 3 Ciltik Medarici Salik'in isimli kitabında, şehit ismini izah ederken hiçbir şey kendisinin huzurundan ayrı kalamaz. Yani Her şey onun huzurunda bu olmaktadır. Herkes onun huzurunda olmaktadır. Yerde ve gökte hiçbir şey onun gözünden kaçamaz. Aksine her şeye muttali olan, gören, detaylarla bilen anlamındadır. İmlam Sadi Rahimullah'ın tefsirinde de izah ettiği üzere, Eşşehid, her şeye muttali olan, yani her şeyi ihata eden, kuşatan, haberdar olan, tüm sesler işiten, en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm varlıkları ve hareketleri gören, her şeyi bilgisiyle kuşatan ve aynı zamanda her şeye şahit olan manalarındadır, diyor. Eşşehidi izah ederken. Beş türlüdür zaten şehadet. Hepsinin içeriyle. Her şeyden haberdar, muttali. Biliyor. Bilgisi dışına bir şey yok. Her sesi işiten. Her şeyi gören, her kuat, her söz, her olay onun huzurunda olan. Dolayısıyla her şeye şahitlik eden ve bilen içini dışını, öncesini sonrasını, gizlisini açını bilen manalarındadır diyor. Dolayısıyla şehadet zaten bu beş şeyle vuku olur Bu beş şey cihetinden de İmam Sadi'nin ifadesine göre olan Allah-u Teala mutlak olarak, eksiksiz, tam olarak şahit olandır hem haberdar olmakla, hem bilmekle, hem işitmekle, hem görmekle, hem de şahitlik etmekle. Zaten biz bunu biliyoruz elhamdülillah da. Bazen bilenlere de bildiklerini hatırlatmak ihtiyacı hasıl olabiliyor, İnsan unutuyor. Tabelada diyor ki, insanoğlu ilk bir saat içerisinde, işitli şeylerden %70'ini unutur, 24 saat içerisinde %80'ini otur. eğer tekrar etmezse. Korkunç bir şey. Ne kadar şeyler öğreniyoruz? Veya duyuyoruz, görüyoruz ve ne kadar çok şeyler unutuyoruz. İşittiğinin, duyduğunun veya bir şekilde haberdar olun, okuduğunun tekrar etmezsen yüzde yetmişini ilk bir saat içerisinde unutuyoruz. Yüzde seksenin de ilk yirmi dört saat içerisinde. İnsan görür, haberdar olur. İşitir, haberdar olur. Okur, haberdar olur. Veya hisseder, ile haberdar olur. Bu haberdarlık şehadettir, şahitliktir. Mesela bir insanın yağmurun yanına şahitlik etmesi illa görmesi gerekmez. Görmeden te tepesine yağmur damla inerse ne yapar? Yağmur yağdan verir. Veya ortamın soğuk olduğunu vücuduyla hisseden veya sıcak olduğunu tam tersi şehadet eder, şahitlik yapar. Histir çünkü. Bunlar. Öğrenilen şeyler tekrarlanmazsa duyulan şeyler unutulurmuş. Bundan dolayı bazen bildiğimiz şeyleri hatırlatmaya ihtiyaç duyuyoruz. Hatırlatılmaya da ihtiyaç duyuyoruz. Bu manada biz şehit olan allah Teala'yı Kelime manaları ile Allahü Teala'ya mahsus olan manalarıyla bu şekilde tekrar etmiş olduk. Peki bu manalarla Allah Azze ve Celle'nin esşehit ismine iman eder isek, bunun üzerimizdeki vuku bulması gereken etkiler neler olmalıdır? Bunun dışında bu etkiler olmazsa, o zaman bizim imanımız esşehit olan Allahu Teala'nın şehadetine imanımız hangi orandadır? Bu etkiler göremezsek ne olacaktır? Bir zayıflık var, eksiklik var demektir. Bu eksikliği tespit etmada ne var? Bu etkileri öğrenmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi ihata eden, kuşatan, her sesi işiten, büyük küçük her varlığı gören, her şeyi bilen ve her durumda hazır bulunarak ile eşşehit olmasına iman ettiğimiz zaman bunun kalpte bir uyanıklık hali doğurması gerekir. Ve buna benzer isimler. Bundan önce biz es gördük. El-Alimi, El-Alimi, El-Lamül gördük. El-Vasir'i gördük. Herkesi. Onların etkilerini içeren bir madde bu madde. Kulluk için yaratıldık. Allah Azze ve Celle'nin bizi ne, ne için yarattığını bilincideyiz elhamdülillah. Ama insanoğlumuz hasebiyle bizden kusurlar, hatalar, günahlar sadır oluyor. Ama bu kusurların bilerek ve ısrala bu kuvu bulmaması lazım. Allahu Teala esşehit olarak bu manada, bu kapsamlı manasıyla inanan, kabul eden bir insan bir gafletle veya cahillikle bir hataya düşse bile en azından o hatayı ısrar etmemesi Allahu Teala esşehit olarak hatırlayıp kendisineki bu kusuru, zayıf, eksikliği gidermesi ve işlediği haramı terk etmesi gerekir. Esşehit ismine iman, kalpte bu uyanıklığı sağlar ve Allah Azze ve Celle'nin korkuyu bize öğretir. Allah'ın sevdiği ve razı olduğu işlere yönelir. Sevmediği gazafetli işlere yönelmez veya onları terk eder. Bakın Yunus suresinde 61. ayet var. Uzunca bir ayet. Orada diyor ki Rabbimiz Tebari ve Teala Her ne iş yaparsan yap ve sizler ona dair Kur'an'dan ne okursanız okuyun, ne yaparsanız yapın, yaptıklarınıza daldığınız anda mutlaka biz görürüz. Her ne iş yaparsanız. Yerde ve gökte hiçbir zerre Rabbinden gizli kalamaz. Bundan daha küçüğü veya daha büyüğü de şüphesiz apaçık bir kitaptadır. Şu cümle çok vurucu. Yerde ve gökte hiçbir zerre. Rabbinden gizli kalamaz. Zerre. Neydi zerre hatırlayalım mı? En küçük toz payacağız. En küçük toz mu Böyle eski yapı mescitlerde, camilerde görmüşsünüzdür. Yüksekleti pencere vardı. O pencereden bir ışık vurur. Bir loşluk vardı Işıkta bir şeyler uçuşur. Hatta insan ışığın vurduğu yere durmaz da yan tarafa durur ki. Orada o gördüğü şeyler tozlar azma gümlesin Sanki öbür tarafta yokmuş gibi. İşte o uçuşan tozlukları var. Onlar işte zerre. Ne kadar zerre varsa yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbirisi allah Teala'dan gizli değil. Zerreyi bilen, zerreden haberdar olan allah Teala eşrafı mahlukat yaptığı insanlara haber sorabilir mi? Mümkün mü? Allah-u Teala huzur hakkı ile iman eden kullarından yapsın. Eşşehid ismine ve diğer isim ve sıfatlarından. İkinci etkisi, Rabbimiz Tebâlike ve Teâlâ'nın ismine bu geniş manasıyla, tam içeriğiyle iman eden kimse kıyamet günü, hesabın çetinliğini, terazinin hassaslığını ve Allah-u Teala'nın huzuruna mutlaka dikilip doğruya çekileceğini bilen insan, orada kendisinin sevaplarından verilecek veya başkaların günahlarından alınacak şekilde kullar haksızlık yapmaz ve kul hakkını tecavüz etmez. Bu çekingen davranır. Çünkü orada öyle bir alışveriş var ki ne para geçiyor ne pul. Zaten de yok. Buradan giderken de yanımıza bir şey götüremiyoruz. İki tane kumaşa sarıyorlar, gönderiyorlar. O kumaş zaten zamanla çürüyor. O da gitmiyor bizimle beraber. Hasılı Rabbimiz Azze ve huzuruna dikildiğimiz zaman yanımızda Hayır adına yaptığımız sevaplar, şer adına yaptığımız günahlar var. Eşer akşamız varsa sevaplarımız. Oraya olabildiğince alacakla gitmeye, boşsuz olarak gitmeye bizim için kazançlıdır. Allah Azze ve Celle kaybedenlerden yapmasın bizlere. Kazananlardan yapsın. Hesabı ahirete bırakmak iyi bir şey. Dünyada her ne kadar insan gururuna dokunsalar. Evet eşşehir ismini hakkıyla iman edersek bizler kardeşler. Ve bunu hatırımızda tutarsak, canlı tutarsak bu bilgiyi. Orada sevapları vereceğimiz veya günahlan yükleneceğimiz tarzda kul haklarına ihlale girmeden bu dünyada inşallah göçüp ederiz. Bakın hac suresinde diyor ki Allahu Teala Allah kıyamet günü onların arasında mutlaka hüküm verecektir kulların arasında. Mutlaka hüküm verilecek. Bundan kaçış yok. Bu hüküm verilecekse Allah da her şeye şahitse, şahitliğin devamı öyle. O zaman bu şahadeti lehimize olacak şekilde gayretli olmamız, aleyhimize olacak şekilde zarar ziyanı kullanmamamız Akıllı, imanlı insanlara yakışan haldir. Üçüncü bir etkisi ise, Allahu Teala'nın şehadeti en muazzam şahitliktir. Ve kefa billahi şehide. Allah şahit olarak yeter. Allah'ın şahit olması yeterli. İnsan dünyada her zaman haklı olduğu zaman kendi lehine şahit bulamayabilir. Yalan şahitler ve benzeri iftiralarla töhmet altında, zan altında kalabilir. Asıl olan Allah-u Teala'nın şahitlidir. Asıl olan allah Teala'nın Teala aleyhimize şahit yapılmaması. Bu cihetten olmak üzere bir ayet okuyayım. En'am suresinde 19. ayete buyuruyor ki Allahu Teala de ki hangi şey şehadetçe daha büyüktür? Yani kimin şehadet daha büyüktür? De ki benimle sizin Allah şahittir. Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkese uyarmam için vahyolundur. Yoksa siz Allah ile beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki ben buna şahitlik etmem. O ancak bir tek ilahtır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzamı de evet Allah Azze ve Celle'nin şahidi en büyük Allahu Teala bizim iyi hallerimize de şahit, kötü hallerimize de şahit ancak bu ümmete bir ikram var Rabbi Teala bu ümmete çok büyük bir ikram var Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize haber verdiğine göre Allahu Teala bizim gizli işlediğimiz yani sadece Rab Tebalik ve tebala ile bizim aramızda kalan kusurlarımızı, günahlarımızı bağışlayacak. Dünyada bizi gizlemiş, örtmüşse, günahlarımızı açığa vurmamışsa, insanları bundan haberdar etmemişse, kıyamet günü de bunun üstünü örtecek, açığa çıkartmayacak. Bu çok büyük bir lütuf, elhamdülillah. Latif olan kadımızın çok büyük bir lütfu bu. Ancak insanlarda kötü bir hasret var. boş bazı insanlarda bu çokça oluyor gizli işlediği işi daha sonra şeytan ona galiba da bir şekilde bunu ortaya çıkartıyor. Ertesi gün, üç gün sonra, üç ay sonra bir şekilde şeytan onun davranına giriyor. Bu yaptığı işi kötü bir iş. Kötü işle övünmek genelde kötü insanların arasında olur. Kötü ortamlarda olur. Böyle bir ortamda allah Teala'nın gizlediği halini açığa çıkartıyor. İşte o zaman Allah örtmüştü Kul bu örtüyü kaldırdı. Artık Allah'ın bunu örtmesi, kıyamet ortaya çıkarmaması durum kalktı ortadan. Allah örtü, sen açtın. Dolayısıyla bundan sorumlusun. Bir kişi daha olsa, haberdar ettiğin, bu örtüyü açıp bilgi sahibi yaptın. bir kişi daha olsa, ister sürünle, ister davranışın, ister başka bir vesileyle bu kusurunu, günahını ortaya dökmüşsen bundan dolayı kendini kına, Allah sana büyük bir lütufta bulunmuştu. Sen istediğin günahı örtmeyi vaat etmişti ama sen bunu kabul etmedin. Evet. istediğimiz günahlar sadece bizim bildiğimiz, kullardan sadece bizim bildiğimiz günahlarımız gizli kalsın. Onları açığa çıkartmayalım. Bir şekilde insanları bundan haberdar etmeyelim ki Allahu Teala e, Gafur ismiyle kusurlarımızı örsün. Peygamberimizin de bize müjdelediği şekilde ve onlar hiç işlenmemiş bir muamele görsün. Evet. Eşehir ismiyle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. İkincisi Er-Rakib diye Birbirleriyle de yakın manayı içeriyor. O yüzden iki dersi beraber istedim İki beraber görelim istedim. Er-Rakib ismi Kur'an-ı Kerim'in üç defa geçmekte. Üç ayette okuyacağım inşallah. Birisi az önce okumuştuk. Maide suresi 117. ayetteydi. Tefelemmâ teveffeyteni kunt entel-ragib ve ente ala kulli şeyin şehid Sen beni vefat ettirdiğin zaman ondan önce de gözetici sendin. Yani benden sonra neler yaptılar bilmiyorum. Onların halini sen daha iyi biliyorsun diyorum vesalesine. Hristiyanların İsa arkasından İsa'yı ve annesi Meryem validemizi ilah edinmelerinden yola çıkarak sorulan bir soruydu. İkinci ayet Nisa suresi 1. İnne Allaha kana Şüphesiz ki Allah sizin üzerinize gözeticidir, gözetleyendir. Gözetim yapandır. Üçüncü ayet Ahzab suresi 52 Kana Allahu ala kulli شَيْءٍ رَقِيبًا Allah her şeyin üzerinde rakiptir, gözeticidir, gözetmendir. Hani sınavlarda gözetmenler oluyor ya, ne yapıyor gözetmenler? Yanlış bir iş yapmasınlar diye gözetmenlik yapıyorlar. Allahu Teala'nın gözeticiliği de yanlış iş yapan ve doğru iş yapanları tespit sadedine. Basir ile neredeyse eşdeğer aslında. El-Basir en güzel şekilde kusursuz gören idi. Rakib de, gözetleme de, gözle yapılır şüphesiz. Sözlük anlamı er-rakibin sıhhata geldiğine göre, sıhhata bir sözlük, muhafaza eden, koruyan, bekleyen, gözetleyen, gözleyen demek, gözlemleyen demek. Muhafaza etme, muhafaza etmekten kasıt korumak değil, kayıt altına alınır. Hani bir şey kaydederiz sonra onu korur, koruma altına alırız ya, Tehlikeye bir atara onu koruma altına savunma maksatı değil de koruma altına alınır. Nezaret, nezaret, gibi. nezaret gibi veya gizli bir kasaya veya arşive koyup saklamak, muhafaza etmek, sil gibi. Evet. Ay. Muhafaza eden, bekleyen ve gözlenmeyen, gözleyen anlamındadır diyor. Es-Sıha'da Nisan olarak da, da yakın manada İmam-ı Zecaci Rahimullah, işin durumunu koruma muhafaza etmek demektir. Diyor. Rakabe filmine bahsederken. Allah -u Teala hakkındaki manası İmam Taberi diyor ki rahimehullah Nisa suresi birinci ayeti yani inna Allaha kana aleikum şüphesiz Allah üzerinize rakibdir gözetleyicidir. Ayetini ifade ederken diyor ki rakib kelimesi burada gözlülük eden sizin amellerinizi yaptığınız işleri kayda geçiren hürmeti hiçe sayma konusunda neler yaptığınız kusurlar işten olsun neler yaptığınızı gözetleyen manalarındadır diyor. Er rakib Hakiza İmam Zeccaci rahimahullah, er rakib kendisinden hiçbir şey gizli kalmaksızın muhafaza altına alan manasındadır diyor. İbn-i Kayyum da nuniyesinde şöyle diyor. Hatırdan geçenleri bakışları gören rakib iken azalarla işlenen fiiller nasıl gözeteminden kaçsın? Hatırdan geçenler. Hatır neresi? Kalpte olur. Hatırdan geçenleri bakışları gören rakib iken yani gözetleyen iken Azalarla, uzuvlarla işlenen fiiller nasıl gözetimden kaçsın ki? Yani Kalpten geçenleri de bakışlarda gören rakip var. Kim er-rakip burada? Allah. Allah, Allah. Peki azalarla, kulakla, dille, elle, ayakla işlenenleri nasıl gözetimden kaçırsın? Muhakkak onu da gözetiyor diyor. Evet, bir başka yerde İbn-i Hamt-i Sadi i̇bn Nuniye kasidesini şerh ederken o söylemiş. Bu bedenen işlenen fiiller nasıl gözüklemesin gözlemesi manasındaki söz açılırken Allah Azze ve Celle en gizli şeylerin en hassas yönlerini dahi görüp gözettiğine, sırlara ve niyetlere, mutlalik olduğuna göre, görünürde ve aşikar olan şeylere, fiillere nasıl şahit olmaz. Haydi haydi önceliklerdir, diyor. Gizli olan şeyleri bildiğine göre açık olan şeyleri haydi haydi bilir. Olanları. İmam Sa'di Rahimahullah bir başka yerde, El Hakk yuad hembiyn isim kitabında şöyle diyor. Esmaül Hüsna içerisinde El er Rakib el Şehid yani bugün gördüğümüz iki isim eş anlamlıdır. Her ikisi de Allah Teala'nın işitme sıfatının işitilen her şeyi kuşattığına, görme sıfatının da görülen her şeyi ihata ettiğine, ilim sıfatının gizlisiyle açığıyla her şeyi kapsadığına delalet etmektedir. El Şehid ve El er Rakib görülen her şeyi gören İşitilen her şeyi işiten, bilinen her şeyi bilen manasını birlikte ihtiva etmektedir. Bu manada eş anlamlıdır diyor. Bir başka yerde, yine Sadî tefsirinde, Rahimelullah, Er-Rakib, gönüllerin gizleyip sakladıklarından haberdardır. Her bir nefsin işlediği şeylerle birlikte onları gözetlemektedir. Yaratılmışları muhafaza etmektedir. Onları işlerine en güzel şekilde, en güzel sistem ve idareyle, icra etmektedir. Bu manadadır diye. Biraz daha genişletmiş manayı. İmam salliyle Allah'ın Allah'ın el ile El-Şehid, El-Semi El-Basir, El-Alim El-Alim isimleri yakın anlamda. Dolayısıyla ortak olarak şu etkileri söyleyebiliriz. Allahu Teala el ismiyle kulluk edilmesi gerekir. Yani Allah'a bu şekilde iman edilerek her şeyi gözlemleyen, gözetim altında tutan yegane varlık olduğuna iman edilerek ve onu öyle kabul edilerek ona iman edilmeli, ibadet edilmeli, kulluk yapılmalıdır. O zaman kul her halinde, kalabalıkta da yalnızken de, gecede, gündüzken de murakabe mertebesine ulaştırıyor. Murakabe mertebe. Murakabe mertebesi de daima gözetim altında olduğu bilincini canlı tutmak. ilim ehne soruyorlar. Başkalarının hayvanlarını güden insanlar. Çoban. Ne zaman hayvanların tehlikeden korur diye soruyorlar. O da diyor ki, üzerinde birisi gözetleyiciyse, birisi onu takip ediyorsadır diyor. Aynı şeyi bugünkü şartlara, bugünkü teknolojik durumlara kıyaslayalım. Gördüğüm kadarıyla bazı iş yerlerinde kameralar var. Kameralar takip ederken bir insanın mesela maldan çalması, işten çalması, kaytarması mümkün olabilir mi? Hep kaydediyor değil mi? İşte murakabe bu. Bir insanın tepesinde bir kamera olduğunu, görmesi, hissetmesi, hep bunu hatırında tutması, o murakabe mertebesini yükseltecektir. Yani insanların veya iş sahibinin veya amirin, müdürün her kimse, bunun haberdar olmasını istemediği şeyi yapmayacaktır. İşte murakabe mertebesi bu aslında Tepende bir kamera var. O kameranın olduğunu sen de biliyorsun, kamerayı koyanlar da biliyor. Ve diyorlar ki, en ufak bir yamuğunda Şimdi bunu bilen bir insan ne yapacaktır haline? O kamerayı koyanın hoşlanmadığı bir şey yapmayacaktır. Rahatsız olacağı bir şeyden uzak duracaktır. İşte bu kişinin haline mürakabe mertebesleniyor. Gözetim altında olduğunu bilme ve ona göre davranma hali. Bizler Allah Azze ve Celle'ye Errak'i Bismillah hakkınca iman edersek eğer, murakabe mertebesine ulaşırız diyor. Yani her daim gözetim altındasın ve bu gözetimle beraber eğer insanlar da haberdar olursa Allahu Teala ile beraber ondan sorumlusun. Karşına çıkacak. Yok insanlar görmezlerse Allah'ın fazlı keremiyle örtülecek. Bu bilgi, bu şuur hali gönüllerde o işçinin veya gözetim altında duran çalışanın yanlış bir iş yapmama gayreti okulda Allah'a karşı yanlış yapmama haline dönüşecektir. İşte murakabe hali. Allah ze ve celle bu murakabe haline bizlerin nasibesine ulaştırsın. Allah razı El er Rakib ismine hakkınca iman etmek kişiyi murakabe mertebesine yükseltir. Gözetim altında olduğu bilincini daima aklında tutma mertebesine ulaştırır. İbn Kayyim Allah da bu murakabe mertebesi hakkında diyor ki: Murakabe Allahu Teala'ya Er-Rakib, El-Hafiz, El-Alim, es el El-Basir kullukta bulunmaktır. Kim bu isimleri iyice düşünüp kavrar ve gereğince amel ederse murakabe hali onda hasıl olur. Mukubdur o tesir. Neydi Er-Raqib daima gözetleyen. el aleym her halimizden haberdar. es her sesi işiten. El-Basir her şeyi gören. El-Hafiz hem koruyan hem de muhafaza eden, kayıt altına alan, arşivleyen. E bunu bilirse bir insan bunu hatrından çıkarmazsa ne olacaktır haliyle? Meiznli ateala bilerek kasıtlı bir hataya düşme Allah Azze ve Celle o mertebeye bize ulaştırsın. Amin. Çok ihtiyacımız var. İmam Zunnun diye birisi var. Bir alim var. İmam Zunnun. Nun sahibi. O diyor ki bir kulda murakabenin alameti şudur. Kul tercihlerini Allah'ın tercih ettiği yönlere yönlendirir. Allah'ın tazim ettiği, yücelttiği şeylere tazim gösterir. Allah'ın küçük gördüğü, basit gördüklerini basit görür. Kul bu üç halde ise o murakabe mertebesinde onun üzerine murakabe alametleri vardır Allah'ın tercih etmesini istedikleri ve sevdiklerini tercih etmek Allah'ın tazim ettiklerini tazim etmek Allah'ın tahkir ettiklerini küçük, küçük görmek yani her halinde bu takvaya bürünürsen zaten el-rakib, el-semi, el-basir, el-alim el hafiz'den hakkınıza sakınmışsın demektir. Bu mürakaben alamet önemli. Kulun Allah'ın tercih ettiklerini tercih etmesidir. Allah neyi tercih eder? İyi şeyleri tercih eder. Güzelliği tercih eder. Kulluğu tercih eder. Teşvik eder. Kötülüğün terk edilmesini tercih eder. İşte kulda Allah'ın tercih edilen tercih ederse. Bir. Allah'ın tazim edip, hürmet edip, saygı gösterilmesini istediklerine saygı gösterirse. iki Ve Allah'ın tahkiyen ettiklerini küçük, yani küçük görürse, değer görmezse. işte bu adam murakabe alametleri var. Üç tane helamet sayılır. İmam Ömer evet, El Eşkar diye birisi var. Onun da bu hususla kaç sözü var. Onları aktaralım dersi bitirelim inşallah. Diyor ki, Erragib isminin manası kulum kalbine tahakkuk ettiğinde nefsini dizginler. Nefsine sahip olur. Nefis neye götürür insan nefis? Kötüleri. İnnen nefse le emmâratum bisû illâ men rahime rabbi. Rabbimin rahmet ettikleri dışında Nefis ne yapardı? le <gülüyor> emmaretun su'i %100 öyle söylüyorum. Yani elbette ki o nefis kötülüğü emreder. Le elbette ki emmare emredendir. Neyi? Bis kötülüğü Allah'ın rahmet ettiği kullar dışında nefis ne yapar? Kula kötülüğü emreder. Kulda onu hataya düşüren iki tane düşman var. Bir nefis bu nefsin ne olduğunu bilmiyoruz. Yani ruh değil Beden de değil, harama meyyellik, harama kucak açma duygusu. Nefis dediğimiz bu. Bu bir görünen şey değil, hissedilen şey değil, duyulan şey değil. Nefis ama. İkincisi de şeytan. Kulu Allah'ın yolundan saptıran, isyana sürükleyen iki tane şey var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruğuna göre, ayette de var bunun delili, her birimizin yanında bir gariyin var, yakın arkadaş, kafir cinlerden. Bize kötülüğü emretiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımıyla, Şeytanlı Müslüman yaptığı için ey Allah'ım beni göz açıp kapatıncaya kadar nefsime terk etme diyor da şeytana terk etme demiyor. Onu şeytanı Müslüman kötülüğe emretmiyor. Gene insanı kötülüğe sürükleyen, kötülüğe teşvik eden ne var? Onda nefis, nefis var. Ömer Erşikar'ın söylediğini söylüyorum. Bir insan allah Teala'ya er bismillah hakkınca iman ederse, kulun kalbine yer ederse ne yapacaktır? Nefsini dizginleyecektir. Yani Nefis onun harama yanlışla kötüyle sürtlemek çalıştıkça onu dizginleyecektir. Çünkü biliyor ki üzerinde hiçbir anını atlamayan ve her açıdan gören bir kamera var. Şu kamera ne yapar? Bu açıdan görür. Şuradan göremez, buradan göremez, arkada göremez. Ama bizim hayatımızdaki kamera mükemmel. Çünkü mükemmel olan Rab Tebareke ve Teala o kamerayı koydu. Tabiri sayesinde Her açıdan görüyor. 360 derece. 360 derecelik bir kameradan kaçmanın imkanı var mı? 24 saatin her anında kaydediliyor. Yani bunda bir bozulma imkanı yok. Kayıt alanının dolması ve geçmişi silmesi gibi bir durum da yok. Pili bitip de enerji alamayıp işlev yapamaması diye bir durum yok. Her an kaydediliyor. Bunu bir kul idrak eder, iyice kalbine yerleştirsin, nebret er nefsini tutacaktır. Zaten tepemde bir tane gözetici var. Bakın Allahu Teala diyor ki: "Ma yeli fizum min kavlin illa ledehi raqibun atid." Kaf suresinde 10. Sizni ayet. Kulun söylediği hiçbir söz olmasın ki onu gözetleyen yazmaya hazır yanında bir gözetici olmasın. Ma yelifuzu min kavli. Söz adına her ne varsa ağızdan çıkan onu kaydeden gözeten illaledey yanında hemen dibinde hakikun atid yazmaya hazır bir gözetleyen var. Kim bu gözetleyen? Kiramen katibiyim. Kiramen katibiyim değil mi? Şerefli yazıcılar. Daima yanımızda bir gözetici var. Gözetleyim var. Yazmaya hazır. Atid. Yazmaya hazır. Hazır bulunuyor. Bizi e, nefsimizi tutmaya, dizginlemeye, efendim hakka yönelmeye teşvik edici bir etken. Dikkatimiz toplayacak, Gafiretimizi dağıtacak. Efendim darlılığımızı giderecek. günah meyyerliğimizi kesecek bir etken bu. Yazmaya hazır bir rakibin daima bizimle beraber bulunması. Ömer el sözüne devam ediyorum. Oraya tekrar döndüm. Kul, Allahü Teala'nın kendisini görüp gözetlediğini, bildiği gibi işlediği amellerin, söylediği sözlerinin yazılım etrafından gözetlendiğini, haberdar olduğunu ve yazıldığını, kayda geçirildiğini bilir. İşte bu hal, murakabe mertebesine kulu yükseltir. Öyleyse bu hal nefislere iyice yerleştirilirse, kul Allah'tan korkar, haşyet duyar ve eli harama uzanmaz. Gözüm, gözü harama bakmaz. Asil bir Müslüman olur. Ve asil Müslüman psikolojisini inşa etmenin garantisi de Er-Rakib olarak allah Teala'yı insanlar anlatmaktır. Bu cümle çok hoşuma gitti. Muttaki Müslümandır değil mi? Asil Müslüman. Haramdan olabildiğince sakınan, gereklilikleri yerine getiren. Yani Rahman'ı kızdıracak şeylerden olabildiğince uzak, onu sevindirecek, mutlu edecek, olabildiğince işlere yönelen kimsedir. Böyle bir toplumla böyle bir aile yapısı böyle bir toplum oluşturmanın garantisi Allahü Teala'nın sıfatlarıyla, isimleriyle kullara anlatılmasıdır. Tabii ki iman Allah Azze ve Celle'nin dilediği kullara nasip oluyor. Anlatmak tebliğ, insanlara efendim, hidayet bahşetmek Allah Azze ve Celle'ye mahsus. İnsanın hidayet bahşetme gibi bir yetkisi yok. Sadece anlatım ve davet yetkisi var. Ama bu bizim için önemli. Eğer biz iyi bir toplum içinde yaşamak istiyorsak, ailece, aşiretçe veya arkadaş grubu olarak, cemaatçe, iyi Müslümanlar, kaliteli Müslümanlar, Ömer el-Eşkar'ın ifadesiyle asil Müslümanlar olmak istiyorsak, bunun yolu Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla o insanlara anlatılması, tanıtılmasıdır. Buradan ne gibi bir ibret çıkarttık? Çoluğumuza, çocuğumuza, çevremize, mi? aile fertlerimize Allah'ı anlatacağız. Allah'ı öğreteceğiz, tanıtacağız ki insanlar Allah'ı tanısınlar. Zaten kulluk ihlalleri Allah'ı tanımamaktan kaynaklanır. Büyük oranda, bilmemekten kaynaklanır. Kul Rabbini gözetip, murakabe ettiğini bildiğinde söz ve amellerinin iyi olmasına dikkat eder ve ihsan derecesine ulaşır. Yeter ki kul allah Teala'yı rakip olarak her halimize murakip olarak, gözetici olarak kabul etsin ve bu hali muhafaza etsin. Bir şair şöyle bir güzel söz söylemiş diyor. Ömer El Eşkar Esmaullahül Hüsna isimli kitabında o beyti okuyalım. Ve dersimizi bitirelim inşallah. Diyor ki tüm zaman boyunca yalnız bir gün kalsam yalnızım deme. De ki biri var beni gözetleyin. Sanma ki Allah bir an olsun habersizdir senden. Gizlenmeye çalışan bir an olsun kaçar gözümdü. Sanma. Görmez misin kaçıp gider bugün elden. Gözleyip duranlar için ise yarın çok yakın. Pekerlemeden ziyade manasına yönelim. Tüm zaman boyunca yalnız bir gün kalsan yalnızım deme. De ki biri var beni gözetleyin. Yani yalnız başına kalsam bile, çocun çocuğun öldü veya boşandınız, ayrıldınız veya bir şekilde yalnız, bir kaldım, yalnız kaldım. Yalnızım değil mi? Biri var beni gözetleyen. Yani. Bu sanma ki iki satır için geçerli. Sanma ki Allah bir an olsun habersizdir senden, gizlemeye çalışan bir an olsun kaçar göz. Yani Allah ne bir an senden habersiz, ne de gizlemeye çalışan Allah'ın gözünden kaçabilir. Öyle sanma. Görmez misin? Kaçıp gider bugün elden. Bugün gidiyor. İşte gitti bak. Yani çok Daha geçti Sabah yani. namazıyla başlayan gün gitti. Gözleyip duranlar için yarın çok, çok, çok yakın. yakın. Çabuk geçiyor. Allah Azze ve Celle bizleri eşşehir isimine ve errakî ismine ve diğer değerli sıfatlarına ve güzel isimlerine hakkınca iman eden ve bunun gereğince amel eden asil Müslümanlarından. Hakiki Müslüman kullana yapsın. Azze ve Celle. Tequil-i Qavr-ı'l-Haza. Estağfurullahil Adîm Ali. Velek ve'l-i Sayiril Mü'minin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdülük. Uşad ve la ilahe illaha. Allah kabulü tabi. Akhir-i davana. Alhamdülillahi rabbiye.